Üçüncüsü şartlardan birinde ne demiştik? İçine su almayacak demiştik. Üçüncü şartı özellikle e, Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'in adında eğer e, ayağımız ıslanacak kadar su aldıysa mestlerimiz, susuzdırdıysa sızdırdıysa yine e, mes dediğimiz alet ayağımızdan çıkmış hükmünde sayılıyor. Ve dördüncü şart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 meshlere mesh etme meselesi var. Bir de yıkanacak bir organa mesh etme meselemiz var. Biz mesh deyince hep meshlere mesh etmeyi konuşuyoruz. Yaygın bu olduğundan dolayı yoksa meshl meshlere meshl etmek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 Tıp gelişince suyun belli yerlerde insanların kullanmaması gerektiği şeklinde bir ikaz e, karşımıza çıkıyor. E, mesela bazı bilhassa bayanlarda yaygın olan e, ve belli bir sert çorabın ayakta işte en az 20 saat çıkarılmadan giyilmesi gerektiği bir hastalık çeşidi var. E, her halükarda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 Ve orayı yıkasa kanayacak yani yara bandı dediğimiz şeyi konuşuyorum. Tabii bu cazip böyle basit bir sivilce gibi bir şey için konuşmuyoruz biz. Yani namazın çıkmasına yarım saat var ve Müslümanın eli sürekli kanıyor. Bandı çıkarsa kanama devam edecek. Hele suyu deyince yara suyu görünce biraz daha kanayacak. Ne yapar Müslüman? Bandı çözmez. Ha kolu bütün olarak alçıyor yani alçı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 Mesemiz ve gerekse bu sargılardaki mes, eli ıslatıp elin üç parmağı ile veya dört parmağı ile mesela ayağın tırnağından yukarı doğru bir çekmektir. Tıpkı başı messettiğimiz gibi abdestte. Kol alçıdayken de kolu yıkamıyoruz, elimizi ıslatıp o e, alçta veya ota pansumanda olan yerin üstünden rutubetli elimizi geçiriyoruz.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 bunu kullanıyoruz. Mestiler için demiştik ki ayaktan çıkması halinde abdest bozulur. Ama yara iyileşmeden e, bu bizim mesh ettiğimiz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 Yeniden onun üzerine mesediyoruz veya sargı iyileştikten sonra arıza çözülürse abdest de bozulmuş olur. Mesela kol örneği verelim. Kolumuz sargıda. Biz da onun üzerine meset miştik abdestimiz vardı. Doktor bir açayım bakayım dedi. Açtı baktı o iyileşmemiş dedi yeniden sardı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 Özür, özle neden olan şey kalktığı için ortadan mest kalkmış oldu. Tekrar bir özetleme yapalım. E, Mesler üzerine meshetmekle, sargı gibi şeyler üzerine meshetmek fıkıhda aynı konular olarak anlatılıyor. İkisi de abdest ve gusül yerine elle meshetmekte birleştikleri için. Yoksa sargıyla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 Ama sargının abdestle yapılması şart değil. Sonra üzerine e, te, mesh yapıyoruz biz. İkincisi, mestiler 24 saat, seferilik ise 72 saatliğine giyilebilir. Sargı malzemesinde böyle bir şey söz konusu değil. E, i̇yileşince bir daha, ne zaman iyileşirse, kaç ayda iyileşirse, eee, Mesler, üçüncü fark, mesler ayaktan yanlışlıkla da çıksa, bilerek de çıkılsa abdest bozulur. Ama sargıda iyileştikten sonra çıkarılırsa bozulur. İkincisi, e, ayaklara giyilen, estağfurullah dördüncüsü, e, ayaklarda giyilen mesler iki ayağı birden giyilirse